Başka bir tanrı yoktur. Bu evrende yerin ve gölün yaratıcısından başka bir tanrı yoktur. İbrahim'in tanrısı, Nuh'un tanrısı, Musa'nın tanrısı, Davut ve Süreyman'ın tanrısı.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 Lider ve önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun fad ailesine, ashabına ve kıyamet edek, Allah yolunda mallarını ve canlarını satan şehrinlərə olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin Bismillahirrahmanirrahim. 76. Bölüm Riyazet ve Keramet Ehlinin Fazileti Bil ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir kul için hayır dilerse kendisine kusurlarını gösterir. Basireti keskin olan kişilere kusurları gizli kalmaz. Kusurlarını gördüğü takdirde onları tedavi imkanı ortaya çıkar. Fakat insanların çoğu kendi kusurlarından gafildirler. Bunlar kardeşinin gözündeki çöpü görür fakat kendi gözündeki merteği görmez. Kim kendi kusurlarını görmek istiyorsa bunun dört yolu vardır. Birinci yol. Nefsin kusurlarını bilen, gizli tehlikelere muttali olan bir şeyhin dizinin dibine oturmak... Nefsi ıstah hususunda onun hükmünü hakem kabul etmek, onun irşadlarına ve nefsi terbiye hususunda gösterdiği çözümlere tabi olmak. İşte mürit ile şeyh arasındaki ilişki, öğrenci ile üstad arasındaki muamelenin esası budur. Böylece kendisine şeyhi ve üstadı nefsinin kusurlarını gösterir, bunların nasıl tedavi edileceğini öğretir. Zamanımızda böylesini bulmak çok zordur. İkinci yol, kişi kendine sadık, basiretli dindar bir dost edilir. Dost edindiği kişi kendisini sürekli gözetler, davranışlarını ve fiillerini denetler. Dostu gizli açıp bütün kötü huylarını kendisine hatırlatır. İleri gelen ve büyük din önderleri hep böyle yaparlardı. Hazreti Ömer radiyallahu anh şöyle derdi. Bana kusurlarımı gösteren kişiye Allahu Teala merhamet eylesin. Selman-ı Farisi radiyallahu anh'a kusurlarını sorandı. Selman-ı Farisi radiyallahu anh bir gün yanına gelince yine kendisine sordu. Benim hakkında hoşlanmadığın bir şey biliyor musun? Selman-ı Farisi radiyallahu anh affını istirham etti. Ömer radiyallahu anh ısrar edince dedi ki, Duyduğuma göre sofranda iki çeşit yemek bulunduruyormuşsun ve biri gündüz için, diğeri gece için olmak üzere iki elbisen varmış. Hazreti Ömer radiyallahu anh tekrar sordu, bunların dışında bir şey biliyor musun? Selman-ı Farisi radiyallahu anh hayır diye cevap verince Ömer radiyallahu anh bu ikisi bana kafi gelir dedi. Yine Ömer radiyallahu anh Huzeyfe radiyallahu anh'a gider ve derdi ki, Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münafıkların kimlerden ibaret olduğuna dair sırrı bilen kişisin. Acaba benim üzerimde münafıklık alametlerinden bir şey görüyor musun? Hz. Ömer radiyallahu anh kadrinin yüceliğini ve makamının büyüklüğüne Müslümanların halifesi olmasına rağmen böylesine nefsini kötüler ve murakabe altında tutarttı. Akıldan nasibi olan her yüksek makam sahibi kendi nefsini çok az beğenir. Hatta hiç beğenmeyerek daha çok onu suçlar ve kusurlarını araştırır. Ancak bu çeşit insanlar da çok az bulunur. Dal kavukluk yapmayan, kusurları dile getiren ya da haset etmeyen ve tenkitte ölçüyü kaçırmayan dostlar çok azdır. Dostlar arasında kusur olmayan şeyleri kusur olarak gören hasetçiler ve gara sahipleri hiç eksik olmaz. Yahut senin kusurlarını gizleyen dal kabuklar eksik değildir. Bu sebeple Davud-u Ta'i rahmetullahi aleyh insanları bırakıp uzdete çekilmişti. Kendisine neden insanların arasına karışmadığı sorulunca şöyle derdi. Kusurlarımı gizleyen insanları ben ne yapayım? Halbuki gerçek manada dinine sadık kişilerin arzusu başkalarının uyarısı ile kusurlarının farkına varmak idi. Fakat bizim gibilerin arasındaki yaygın anlayışa göre insanların en sevimsizi bizlere nasihat edenler ve bize kusurlarımızı gösteren kişilerdir. Bu iman zayıflığının bir alameti olsa gerek. Kötü huylar... ...insanı sokan zehirli akrep ve yılan gibidir. Eğer birisi bize elbisemizin altında bir akrep bulunduğunu bildirirse... ...ona karşı minnet duyar ve bundan dolayı seviniriz. Hemen kalkar o akrebi yok etmeye, öldürmeye ve uzaklaştırmaya girişiriz. Halbuki akrep bedene zarar verir. Verdiği acı bir gün veya daha az sürer. Oysa ki kötü ahlakın verdiği hasar... Kalbe işler ve ölümden sonra da ebediyen ya da binlerce yıl devam etmesinden korkulur. Ayrıca bize kötü ahlakımızın bildirilmesinden sevinç duymaz, onu gidermek için gayret göstermeyiz. Tersine bize nasihat eden kişiye sen de şöyle şöyle yapıyorsun diyerek karşılık vereceğiz. Yaptığı nasihatten istifade edecek yerde ona düşmanlık yapmakla meşgul oluruz. Bu tür davranışlar günahların çokluğu sebebiyle kalbin katılaşmasından ileri gelmişe benziyor. Bunların temel sebebi de iman zayıflığıdır. Yüce Mevlamızdan bizi doğruya yönlendirmesini, kusurlarımızı bizlere göstermesini, onları tedaviyle meşgul olmayı ve yöntemelerini, bizlere kusurlarımızı gösterenlere teşekkür edebilmeyi lütuf ve keremiyle nasip etmesini niyaz ediyoruz. Üçüncü yol kusurlarını hasınlarının ağzından dinleme yolundan istifade etmektir. Zira kızgın gözler kusurları ortaya çıkarır. Herhalde insan kendisini pohpohlayan kendisine övgüler düzen ve kusurlarını gizleyen dal kabuklardan daha çok kendisine kusurlarını söyleyen kindar bir hasından istifade eder. Ancak insan tabiatı düşmanın söylediğini yalanlamaya ve onları hasmın kin duygusuna bağlamaya yatkındır. Fakat basiret sahibi kişiler hasımların sözlerinden yararlanır, kusurlarının mutlaka hasımlarının dili ile yayılacağını bilirler. Dördüncü yol insanların arasına karışmalı Halk arasında gördüğü her kötü ahlakı kendi nefsinde araştırmalı ve kendisinde bulunup bulunmadığını gözden geçirilidir. Zira mümin müminin aynasıdır. Karşısındakinin işlediği kusur vasıtasıyla kendi kusurunu görür. İnsan tabiatının nefsinin hevasına uyma hususunda birbirine yakın olduğunu bilir. Eğer kendi akranlarından biri bu kötü huylardan birine sahip ise... Diğer akranlar o kötülükten bütün bütün kurtulamaz. Akranındaki kötü huyun ya daha fazlası ya da daha azı kendisinde vardır. Öyleyse herkes kendi nefsini incelemeli, başkasının kötülediği kusurlardan kendi nefsini de arındırmalıdır. Bu yol seni kötü huylardan alıkoyar ve terbiye eder. Şayet bütün insanlar başkalarında görüp de kötüledikleri huyları kendileri terk etseler insanların edep öğreticilerine ihtiyaçları kalmazdı. Hz. İsa aleyhisselama seni kim terbiye etti diye sorarlar. Şöyle cevap verir. Beni kimse terbiye etmedi. Ben cahilin edepsizliğini gördüm. Bunu çirkin bularak ondan uzak durdum. Bu söylediğimiz İrfan sahibi, zeki, nefsinin kusurlarını görebilen, müşfik ve nasihat sahibi, kendi nefsini terbiye etmeyi başararak Allah'ın diğer kullarını terbiyeye yönelmiş bir şeyhden mahrum olanlar içindir. Böylesini bulan kişi tabibini bulmuştur. Artık onun yanından ayrılmasın. Çünkü kendisini hastalığından kurtaracak, Karşı karşıya kaldığı tehlikeden onu kurtaracak tabip odur. Bil ki bu anlattıklarımızı ibret nazarıyla tefekkür edersen basiretin açılır kalbin karşı karşıya kaldığı hastalıkları keşfeder, onları ilim ve iman nuru ile tedavi yollarını bulursun. Eğer bunu yapabilecek durumda değilsen yine de iman ve tasdikten uzak kalmamalısın. Taklit mevkinde bulunanlar için gerekli olan taklit yolu ile iman etmektir. İlmin dereceleri bulunduğu gibi imanın da dereceleri vardır. İlim ise imandan sonra elde edilir. İmanın arkasındadır. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Allah sizden inananları ve ilim verilenleri derecelerle yükseltirir. Kim nefsin arzularına karşı gelmenin sebep ve sırlarını bilmediği halde bunun insanı Allah’u Teala'ya ulaştıran yol olduğunu kabul ederse o kişi ayet-i kerimede geçen inananlar kısmındadır. Nefsin azgın arzularını kışkırtanlar konusunda anlattıklarımızı bilenler ise ilim verilenler kısmına girerler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunların her ikisine de güzel mükafat vaat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de, sünnette ve alimlerin sözlerinde bunları destekleyen pek çok delil vardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegane barınaktır. Allah'ın elçisi huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır denildiğine göre ayet-i kerimedeki kalplerini takva ile intihan etti cümlesiyle kalplerini nefsin arzularına düşkünlükten arındırdı denilmek istenmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur mümin şu beş sıkıntı ile karşı karşıladır müminler kendisine haset eder Münafıklar ona buğz eder, kafir onunla mücadele eder, şeytan onu saptırmaya çalışır, nefsi kendisi ile kavga eder. Yukarıdaki hadisi şerifin ifadesine göre nefis insanla kavga eden bir düşmandır ve ona karşı mücadele etmek gerekir. Rivayet edildiğine göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Davud Aleyhisselama şöyle vahyeder. Ey Davud! Dostlarını nefsin arzularını yerine getirmemeleri için uyar ve dikkatlerini çek. Zira nefislerinin arzularına esir olanların kalplerinin basiretiyle benim aramda perde vardır. İsa aleyhisselam şöyle der. Vaat edilen, gaybda olan ve görmediği bir mükafat uğruna önünde hazır bir nefsin arzusunu terk eden kişiye ne mutlu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cihattan dönen ashabına şöyle demişti. Hoş geldiniz. Büyük cihattan küçük cihada döndünüz. Dediler ki ey Allah'ın Resulü büyük cihat nedir? Nefsiyle yapılan cihat. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mücahit Allah'ın emrine uyması için nefsi ile cihad eden kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki nefsine eziyet etmekten kaçın. Allah'a isyan hususundaki arzularına da uyma. Kıyamet günü nefsin seninle davalaşırsa azaların bazısı bazısına lanet eder. Ancak Allahu Teala bağışlar ve örterse o durum başka. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh şöyle der. Nefsimi tedavi etmekten daha zor bir şeyle karşılaşmadım. Çünkü nefsim bazen lehime ve bazen de aleyhime hareket ediyor. Ebu Abbas ev mavsili rahmetullahi aleyh nefsine şöyle derdi. Ey nefis ne sultanların çocukları gibi dünyadan yaralandın ne de ahiret için çalışan kullar gibi gayret gösterdin. Herhalde ben senin yüzünden cennet ile cehennem arasında hapis kalacağım. Ey nefis sen hiç utanmaz mısın? Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle der. Nefis azgın bir hayvana gereken sıkı gemden daha fazla gemlenmeye muhtaçtır. Yahya bin Muaz errazi rahmetullahi aleyh şöyle der. Riyazet kılıcı ile nefsin ile cihad et. Riyazet dört çeşittir. İhtiyacı kadar yiyecekle yetinmek, az uyumak, ihtiyaç kadar konuşmak, bütün canlılardan gelebilecek ezalara tahammül göstermek. Az yemek nefsin arzularını söndürür, az uyku ile irade durulaşır, az konuşmak kişiyi afetlerden uzak tutar, Ezalara katlanmak ise insanı nihai gayelere uğraştırır. İnsan için cefaya sabır göstermek ve ezaya tahammül etmekten nefse daha ağır gelen bir şey yoktur. Azgın istekler ve günah arzusu nefiste harekete geçince ve ahmakça lüzumsuz konuşmaya dalınca teheccüd kınından az yemek ve az uyumak kılıçlarını çeker. Zulüm ve intikamdan uzak durabilmek için ona yumuşaklık ve az konuşma elleriyle darbeler indirir. Böyle yaptığın takdirde nefsi kötü arzuların karanlığından arındırır, onun yol açacağı afetlerden ve belalardan emin olursun. O zaman nefsin pak, nurlu, hafif ve ruhani bir hal alır şefik yarış atının meydanda gezilmesi ve sultanın dinlenmek maksadıyla bahçede gezilmesi gibi artık hayır meydanlarında cevelan etmeye, taat yollarında koşmaya başlarsın Yine Yahya bin Muaz Errazi rahmetullahi aleyh şöyle der. İnsanın düşmanı üçtür. Dünya, şeytan ve nefis. Dünyaya karşı züht ile özel şeytanın emirlerine muhalefet ile ve nefse karşı da şehvetleri terk etmek suretiyle titikte olur. Ehli hikmetten biri şöyle der: Nefsin denetimi altına giren kişi azgın arzularının esiri haline gelir. Hevasının zindanında mahsur kalır. Dizginleri nefsin eline geçer ve eli kolu bağlı duruma düşer. Nefis onu istediği yere çeker götürür, kalbini faydalı şeylerden men eder. Cafer bin Hümeyt rahmetullahi aleyh şöyle der, nimet terk edilmeden nimete erişilemeyeceği hususunda alimler ve hikmet ehli ittifak etmişlerdir. Ebu Yahya el-Verrak şöyle der, azaların azgın arzularını yerine getiren kişi kalbine pişmanlık ağacını dikmiş olur. Ve Vehip bin Elbert der ki, ekmekten fazlası şehbettir. Nefsin arzularından hoşlanan kişi zillete hazır olsun. Rivayet edildiğine göre Yusuf aleyhisselam Mısır hazinelerinin başına geçmiş. Ülkenin önde gelenlerinden 12 kişiyle birlikte kafilesiyle binek üzerinde geçerken Mısır sultanın karısı onların geçtiği yol üzerine oturur Ve Yusuf Aleyhisselam'a şöyle der Günahları sebebiyle sultanları köle ve itaatleri sebebiyle köleleri sultan yapan Allahu u Teala'yı tenzih ederim. İhtiras ve nefsin arzuları sultanları köle yapar. Bu fesatçılara verilen cezadır. Sabır ve takva ise köleleri sultan yapar. Yusuf Aleyhisselam da bize Kur'an-ı Kerim'de haber verildiği gibi şöyle der Çünkü kim Allah'tan korkar ve sabrederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh şöyle der. Bir gece uykum kaçtı. Kalktım, virdimi çekmeye başladım. Fakat her zaman duyduğum zevki duyamadım ve uyumak istedim. Fakat uyuyamadım. Oturayım dedim buna da güç yetiremedim. Dışarı çıktım. Dışarıda ağabasına sarılarak yere uzanmış bir adam gördüm. Benim geldiğimi hissedince dedi ki Bana ayıracak biraz vaktin var mı? Ben de buluşmak için sözleşmeden mi efendim dedim. Dedi ki evet. Cenab-ı Hak'tan kalbini bana doğru çevirmesini diledim. Ben de dedim ki Allah Celle Celaluhu dilediğini kabul etti. Ne istiyorsun? Şöyle sordum. Nefsin hastalığı ne zaman kendisi için ilaç olur? Ben şöyle dedim. Nefis senin arzularına karşı koymaya başlayınca. Benim bu sözüm üzerine nefsine döndü ve şöyle dedi. Bak dinle ben sana bu cevabı yedi defa verdim. Fakat sen kabul etmeye yanaşmadın ve ille de bunu Cüneyt'ten duymak istediğini. İşte şimdi duydun. Bu sözü söyledikten sonra ayrılıp gitti. Onu tanıyamadı. Yezid Errakkâşî rahmetullahi aleyh der ki Soğuk suyu benden uzak tutun. Belki ahirette ondan mahrum kalmam. Adamın biri Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh'e şöyle der. Ne zaman konuşayım? Susmak istediğin zaman. Ne zaman susmalıyım? Konuşmak istediğin zaman. Hz. Ali kerramallahu veçhe şöyle der. Kim cennete aşik ise, dünyada nefsinin arzularını zihninden silsin. Allah'ın adıyla, varlığımızın ve bütün evrenin sahibi